açık gaste. Evet açık gaste uzatılmış haliyle devam ediyor çünkü bu giderek seçimlere yaklaşırken Türkiye'nin geleceğini de yakından çok yakından ilgilendiren tarihi bir hem cumhurbaşkanının hem de parlamento seçimlerine 3 haftadan az bir zaman kala bu bulabildiğimiz özellikle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 29 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında yaptığı anketin en çarpıcı yanıysa Muharrem İnce'nin iki haftada oylarını 10 puan yükseltmesi. Bu yükseliş trendinin son günlere kadar da sürmesi bekleniyormuş. Temel Karamollaoğlu 2,1, Doğu Perinçek 0,5 yani yüzde yarım. Celalettin Demirtaş %8,1 gün 2, Meral Akşener %9,5 gözüküyor. Maram İnci %31,4. Recep Tayyip Erdoğan da %48,3 gözüküyor. Eee bir onu söyleyelim. Eee bir de çok önemli iki olaydan da bahsedelim. Bir tanesi daha sonra açık radyoda eee konuşacağız. Oy ve ötesi.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 O sabah sandık başına gittiklerinde sandık tutanak defterine tüm pusulaları mühürledim diyerek el izisiyle beyan edecekler. Yani o sandıktan mühürsüz pusula çıkarsa, seçmen itiraz ederse mühürlenmemiş olması bir suçtur diyor. Eee gezici sandıklarla ilgili de yatılı hastaların evlerine gidecek, gezici sandıkları takip edecek misin?" sorusuna da eee yani şu diyor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 yani Cumhur İttifakının HDP ise 7 Haziran'daki oy oranını yakalarsa yine 80 milletvekili çıkarıyor. Ancak HDP %9,9'la baraj altında kalırsa bu 80 sandalyenin 74'ü Cumhur İttifakına, 6'sı da Millet İttifakına geçiyor ve Cumhur İttifakı yani şeyle HDP'li Cumhur İttifakı Millet İttifakı ile şey milliyetçi hareket partisi bir de BBP de var mı bilmiyorum. Var. Aynı zamanda HAK Parti aynı zamanda şey açıkladı katılacağını. Hı. Hmm. E işte ona da e, o zaman eee 80 e, sandalyenin yani eğer barajın altında kalırsa HDP o e, e, 80 sandalyenin 74'ü bu Cumhur İttifakına yani AKP ile MHP'nin başını çektiği ittifaka gidiyor. Evet.